Merhaba, programımıza dehşet verici verilerle başlayalım. Avrupa'da kömürün sağlığa etkilerinin yıllık ekonomik maliyeti 54.7 milyar euro olarak açıklandı. Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği, kısadığıyla HEAL, Avrupa'da kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliğinin sağlığa zararlarını ve bunun ekonomiye etkisini değerlendirdi. İçeri itibariyle ilk sayılan bir rapor bu. Ödenmeyen sağlık faturası, kömürlü santraller bizi nasıl hasta ediyor? Adlı rapora göre kömürün sağlığa zararları Avrupa'da yaşayan insanların omuzlarına yılda yaklaşık 42.8 milyar euroluk bir ekonomik yük bindiriyor. Bu zarar yılda 18.247 erken doğum sebebiyle ölüm, 8.500 bronşit hastası ve 4 milyonun üstünde kayıp iş gününe eşit. Bu rakam Türkiye, Hırvatistan ve Sırbistan'da eklendiğinde zarar 54.7 milyar euroya çıkıyor. Ayrıca Türkiye'de azot sülfür ve PM2.5 partikül madde salımlarının da Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında belirgin bir şekilde fazla olduğu görülüyor. Raporu değerlendiren Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan, Türkiye'de 50 yeni kömürlü termik santral planlandığını belirterek EUH Genel Müdürü Halil Alış'ın dünyanın havasını biz kirletmedik dediğini hatırlattı. Aksoğan, EUH müdürü kömürümüzü kullanmamamız gerekiyor. Eğer 2020'ye kadar linyet kaynaklarımızı kullanmazsam Kyoto protokolü gereği bize çivi çaktırmazlar dedi. Peki insanlar bu santrallerin sağlık faturasını kim ödeyecek diye konuştu Pınar Aksuğan. Evet, kömürün etkileri üzerine Türkiye için yapılan detaylı bir raporun da önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor. Bu kadarı bile korkutmaya yetti. Acaba hükümetin kömür konusunda... Aklını başına getirmesine yetecek mi bu raporlar göreceğiz. 113 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu tabiat kanunu izleme girişimi 5 Haziran 2012'de Çevre Komisyonu'nda kabul edilen ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde 10. sırada yer alan tabiatı ve biyolojik çeşitli koruma kanunu tasarısına ilişkin endişelerini ve somut önerilerini paylaştı. Toplantıda tabiat kanunuyla getirilmek istenen üstün kamu yararı anlayışının ülkemizin doğal alanlarının katledilmesinin önünü açacağı belirtildi. Kanun mevcut haliyle kabul edilirse Küre Dağları Dilik Yarımadası, Çıralı, İneada Tuz Gölü, Fırtına Vadisi, Gediz Deltası gibi birçok alan kıyameti yaşayacak. Girişim kanunun çevre komisyonunda geri çekilmesini, kurulacak bir alt komisyon aracılığıyla konunun tüm taraflarının katkı vereceği bir süreçte hazırlanmasını talep etti. Toplantıya katılan CHP ve MHP milletvekilleri tasarının yasalaşmaması için ellerinden geleni gayreti göstereceklerini söylediler. Çin yetkililer Şangay'da Huangpu nehrinde bulunan domuz leşi sayısının 6000'e ulaştığını açıkladı. Açıklamada salı günü itibariyle nehirde 5916 domuz ölüsü çıkarılmış. Ancak yetkililer nehir suyunun güvenli olduğunu ve suyun kalitesinin hükümetin koyduğu standartlara uygun olduğunu savunuyor. İçinden 6 bin domuz çıksa da. Şanghay Belediyesi de bir açıklama yaparak kentin ana içme suyu kaynağı olan nehir suyunun güvenli olduğunu söyledi. Ayrıca marketlerde satılan domuz ürünlerinde herhangi bir hastalık izine de rastlanmadığı kaydedildi. Ancak Çin'de Twitter'a benzeyen sosyal paylaşım ağı olan Weibo kullanıcıları Hükümetinin açıklamasını şüpheyle karşıladı. BBC muhabiri John Sudworth halkın panik içinde olmadığını ancak endişe olduğunu belirtiyor. Sudworth Çinlilerin lağımdan çıkarılan yağın yiyeceklerde kullanılması ya da bebek mamalarında akışkanlaştırıcı madde bulunması gibi skandallara alışık olduğunu söylüyor. Domuz leşlerinin Şangay'ın yukarısındaki Xiangching'deki domuz çiftliklerinden atılmış olabileceği belirtiliyor. Devlete ait Global Times gazetesindeki bir köşeyi. Yazısında domuz deşi skandalının Çin'de hava ve su kirliliği üzerinde endişelerin arttığı bir dönemde yaşandığını vurguluyor. Yazıda yetkililerin içme suyunun kalitesi konusunda açıklama yapması gerektiği de belirtiliyor. Dünyanın çivisi çıkmış durumda anlaşılan. Bergama Çamköy'de 2005 yılında 5 Haziran Dünya Çevre gününde kutlamaları... Katılan çevrecilere altın madeni çalışanları tarafından yapılan taşlı yumurtalı saldırı ile ilgili açılan davanın zaman aşamına uğrayacağı artık kesinleşti gibi görünüyor. Bergama Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmada çevre günü kutladıkları için yargılanan yaşam hakkı savunucuları olayda mağdur taraf olmalarına rağmen açılan davada sanık yapılmalarının içlerine sindiremediklerini belirttiler. Duruşmaya İzmir ve Bergama'dan 8 yıl önce... Saldırıya uğramış yaşam hakkı savunucularının yanı sıra Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş sözcüleri Sevi Turan Turanla Arif Ali Cang'ı da katıldı. Duruşma sırasında söz alan bir açıklama yapan Avukat Cang'ı, ''Amaç Bergama Hareketi ile özdeşleşen Türkiye Ekoloji Hareketi'ne gözdağı vermektir. Yargı kararları etkisizleştirilerek, toplumsal tepkiler sindirilerek yaşam alanlarının sömürülmesinin önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmaktadır.'' dedi. Kalkantılı ve yolunu bulmaya çalışan dünyada sizlere yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.